438. konu, Muaz el-Kari'nin köprü günü savaştan kaçtığı için üzülmesi ve Hazreti Ömer'in onu teselli etmesi, Muaz el-Kari, beni neccardan bir zattı, Ebu Ubeyd köprüsü savaşında hazır bulunmuş ve kaçmıştı, ne zaman Enfal, 8 suresi 16 ayetini okusa ağlardı, Hazreti Ömer ona, ey Muaz, ağlama, ben senin merkezinim, sen kaçmadın, bana dönüş yaptın, benimle birleştin, diyordu.